يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس الطقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والطقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُتِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve kulle muhdasetin bid'ah ve kulle bid'atin dalalah ve kulle dalalatin finnar Selam aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Gerçi ilan farklı yapılmış da ben kıyamet alametleri dersine hazırlığım var. Kıyamet alametleri serimize devam edeceğiz inşallah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 dabbe arzın çıkacağına da irdeleyin. Neml suresinin 82. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve izâ veqa'al kavlu 'aleyhim akhrajnâ lehum dabbatan min el-ardı tukallimuhum en-nâse kânû biâyâtinâ O söz başlarına geldiği zaman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 Alimlerin ölmesi, ilmin gitmesi ve Kur'an'ın kaldırılmasıyla olur. Az önce ayette geçen vaka'l kavlü aleyhim yani o söz başlarına geldiği zamandan kasıt Abdullah bin Mes'ud radiyallahu diyor ki alimlerin ölmesi, ilmin gitmesi ve Kur'an'ın kaldırılmasıyla olur.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 Vak'al-i kavlu aleyhim. Zebetü'l arzın çıkacağıyla ilgili hadislerden delillere bakacak olursak bunlardan birincisi Müslim radıyallahu e, Müslim rahimehullahum Ebû Hüreyre radıyallahu anhten Resulullah aleyhissalatu şöyle dediğini rivayet ediyor. "Felâsun izâ اِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا تُلُعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالِ الأرض. Üç şey vardır ki, onlar çıktıkları zaman önceden iman etmemiş ya da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 zaman babında geçiyor Sahih Muslim'de. Konuyla ilgili ikinci bir hadis de yine Müslim rahimeullah'ım Abdullah İbn Amr radıyallahu'nun şöyle dediğini rivayet ediyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'den bir hadis dinledim. Onu asla unutmam. O şöyle diyordu. İnne evvel ayati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 Geçiyor 2924 numaralı hadiste ve yine Silsiletul ve hadisi sahihada 322 numarayla kayıtlı. Yine beşinci olarak Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Badiru bil amal sitte ve dâbbetel ard.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 Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselatü vesselam'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Tahrucu d ve ma'ha asa Musa aleyhisselam Tahrucu d ve ma'ha as asa Musa aleyhisselam ve, ve hatemu Süleyman Süleyman aleyhisselam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 Deccal hadisinde ismi geçen cesassedir. Bu söz sahabeden Abdullah İbni Amr İbnü'l As radıyallahu hakkında radıyallahu anh, kadar dayandırılmaktadır. Demi miktarı hadisinde cesasenin ahir zamanda çıkacak olan debbetul arz olduğuna dair bir delil yoktur.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 Müslüman olmadan önce kendisi Hristiyan iken bir yolculuğunda o geminin denizde boğuşması sonucu bir adaya vardıkları ve o adada nihayet cesaseyle karşılaştıkları ve onun önünün arkasından ayırt edilmeyecek kadar vücudunun kıllı birisi olduğu ve onun da efendim orada Deccal hadisesinde özellikle Orada onun deccal olduğu ile ilgili de tartışmaları bundan önceki bölümlerde burada zikretmiştik. Ancak kimisi Abdullah i̇bn Amr İbn-i As'a kadar bu görüşü dayandırıyor ve yine e, Beydavi'de tefsirinde cesasenin aslında işte bu beklenilen dabbe olduğu görüşündedir. Cessase olarak isimlendirilmesinin sebebi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 İbni Abbas radiyallaha dayandırıldığını söylemekte ama senedini vermemektedir. Kurtubi tefsirinde 13. cilt 236. sayfada bunu söylüyor. Diyor ki aslında dabbe cezadan dolayı Kabe yıkılınca Kureyş Kabe'yi bina etmek isteyecek. Ancak onun duvarında bir yılan görülecek dabbe odur diyor İmam Kurtubi rahimahullah.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 saygısızlık olur diyerek bu görüşü kabul etmemekte. Ve yine dabbe ismi cins isim isimdir ve her hayvana verilir. Dabbe ismi cins isimdir ve her hayvana verilir. Bunu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 Çünkü Arapçada konuşmanın bir manası da yaralamaktır diye böyle bir garip tevil yapılmış. Bu söz İbn Kesir'in En Nihaye kitabının El Fit'en ve'l Melahim bölümünde dipnot yazan Ebu Ubeyye'ye aittir. Bu görüş gerçek olmaktan çok uzaktır. Bu görüş yani o diyor ki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 biayetina la la onlara yerden bir dabbe çıkarırız bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman etmemiş olduklarını söyler nam suresi 82. ayet Dabbenin konuşması hakkında tefsir alimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Birincisi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 e, manasına gelmektedir tekli muhum yani bir konuşur ikincisi damga vurur Kurtubi Kurtubi'nin tefsirinde İbn Kesir'de ve Şefkan'in tefsirinde bu şekilde geçmekte. Ebu Uma'me radıyallahu anh'ten gelen hadis bu görüşe delildir. Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Dabbe çıkar insanların burunları üzerine damga vurur.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 iki e, ara vererek yani yine 45 dakika 45-45 şeklinde iki ders yapıp Allah-u Alem kıyamet alametleri dersimizi tam olarak bitireceğiz. Allah razı olsun. E, inşallah faydalı olmuştur. Ve hadi ve allâhu alem ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ala ali muhammed subhaneke Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent